652. Konu: Rebi bin Ziyad'ın nasihat isteyen Hazreti Ömer'e nasihatlarda bulunması. Hazreti Ömer gelecek bir heyeti karşılamak üzere halkı toplamak istedi. Bunun içinde Zeyd bin Erkama, çık, herkesten önce Hazreti Peygamber'in ashabından görebildiklerini buraya gönder, onlardan sonra da kendilerini takip eden ikinci kuşaktan kimi görürsen buraya gelmelerini söyle, dedi. Bu şekilde insanlar Hazreti Ömer'in huzurunda toplanarak saf bağladılar. Hazreti Ömer onları gözden geçirirken içlerinde şişman ve üzerinde süslü bir kürk bulunan birisini gördü. işaretle yaklaşmasını söyledi. Adam Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer ona "Bana nasihat edip güzel şeyler söyle." dedi. Adam da "Sen bana nasihatta bulun." dedi. Bu karşılıklı sözler üç kere tekrarlandı. Nihayet usanan Hazreti Ömer "Yeter artık kalk." dedi. Sonra cemaati bir kere daha gözden geçirdi. Bu kez de Eşari kabilesinden beyaz tenli, kısa boylu ve zayıf birisine işaret etti. Adam yaklaştığında Hazreti Ömer ona da, bana öğüt ver, güzel sözler söyle, dedi. O da birincisi gibi, sen bana nasihatta bulun, dedi. Hazreti Ömer sözlerini tekrarladığında adam, ey müminlerin emiri, bir konu aç ki biz onun etrafında bir şeyler söyleyelim, dedi. O zaman Hazreti Ömer, sen de kalk, dedi ve kendi kendine de şöyle mırıldandı. Ey Ömer, çoban hiçbir zaman koyunlarından faydalanamaz. Böyle dedi, çünkü o, onların kendisine bir şeyler söylemesini istiyordu. Sonra cemaata bir daha bakarak bembeyaz yüzlü, cismi hafif birisine işaret etti. Adam kalkıp Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer, diğerlerine dediği gibi ona da, bana öğüt ver, güzel sözler söyle, dedi. Bunun üzerine adam diz çökerek Allah'a hamdüysen alır ettikten sonra şunları söyledi. Sen ey Ömer, bu ümmetin işlerini eline almış, onların başına halife olmuşsun, üzerine aldığın bu ağır vazifeyi yerine getirirken Allah'tan kork, kendin ve halkın için adaletten ve doğruluktan ayrılma, onlardan her birini kendini düşündüğün kadar, düşünmelisin, şunu unutma ki bu yaptıklarından sorumlusun ve bir gün olacak hesaba çekileceksin, sen bu ümmeti emanet olarak aldın, sana düşen emaneti hakkıyla yerine getirmendir, şunu da aklından çıkarma ki ancak çalıştığın kadarıyla ücret alabileceksin. Hazreti Ömer ona, halife seçilmemden bu yana hiç kimse bana böyle şeyler söylemedi. Sen kimsin, diye sordu. Adam da, ben Rebi, Bin Ziyad'ım, dedi. Hazreti Ömer, sen muhacir Bin Ziyad'ın kardeşi olmayasın, dedi. Adam, evet, ben onun kardeşiyim, cevabını verdi. Daha sonra Hazreti Ömer, eleş, ariyi bir ordunun başına kumandan tayin edip, rebi, bin ziyadı da onun emrine verdi, eleş, ariye de şunları söyledi, rebi, bin ziyada dikkat et, eğer sözlerinde samimi ise onda bir emirin faydalanabileceği çok güzel şeyler vardır, onu bir işin başına geçir ve sonra da çalışmalarını devamlı kontrol altında bulundur, sanki onu ben tayin etmişim gibi bana karakteri ve çalışmaları hakkında bilgi yolla, çünkü ben Hazreti Peygamber'in, benden sonra sizin için en fazla korktuğum şey iyi konuşabilen münafıklardır dediğini duymuştum.